Efendim atalarımız kuşlarla ayrı münasebetler kurar, onların hem evde hem dışarıda sesleri dinlemekten lezzet alırlar, haz duyarlar, onları besleyip büyütürlermiş. Bu bir Türk töresi gibi ta Oğuz Kağan'dan bu yana devam ede gelen bir adet. Oğuz Kağan'ın 24 adet torununun her birinin kutlu bir kuşu. O zaman tabi hüma kuşu gibi kutluluk getiren kuşları var imiş. Bu rivayet tarihten bize kalırken bütün Osmanlı sülalesinde de hemen hemen kuşlarla alakalı, kuşbazlıkla alakalı himayeler gerçekleşmiştir. Topkapı Sarayı'nda, Dolmabahçe Sarayı'nda, Çırağan Sarayı'nda ve diğerlerinde kuşhaneler vardır. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nın bir de kuş kasrı vardır. Bugün hala o kuş kasrını gidenler görebilirler. Şimdi cıvıl cıvıl kuşların olduğu ve kuşların yetiştirildiği sarayların biraz da hayvanat bahçeleri içerisinde kuşhanelerin bulunmasını düşünün. Atalarımızın kuşlarla alakası ve onlara nasıl merhametle himaye ettikleri görülebilir. Kuş evleri bunun bir başka örneğidir. Her yapılan imaretin, her yapılan devlet dairesinin köşesine bir kuş evi kondurmak gibi bir şey. Hem eskiden kuşlarla eğlenilirmiş de. Kuşbazlık bunun bir geleneği. Kuşbazlar bir kuşu eğitirler, onu konuştururlar. Onunla ilgili herhangi bir şekilde ya güvercin besleyenler uçururlar ve güvercinleri birbirine karıştırarak yahut onun güvercinini kendisine getirerek pek çok eğlence çeşitleri icat ederlermiş. Bazı külhan beyleri birilerinin evine güvercin gibi, saka gibi, tuti gibi yani papağan gibi kuşlar bırakıp ertesi gün de gidip bu kuş benim kuşumdu diye para isteyerek Külhan Bey'i ya biraz kabadayılık bile yaptıkları olurmuş. Efendim bizim bütün evlerimizde bugün kuş beslenebilir. Ama beslenen kuşların öğrettiğimiz kelimelere baktığımız zaman acaba bu kelimeler bize ne ifade ediyor? Yani konuşkan kuşlarımıza neleri öğretiyoruz? Atalarımız konuşkan kuşlara öyle öğüt verici kelimeler öğretirlermiş ki... Mesela her sabah siz evden çıkarken dürüst ol, dürüst ol diyen bir kuşunuz yahut her gün eve geldiğinizde merhamet, merhamet diyen bir kuşunuz yahut iyilik yap vesaire gibi insani ve belki de dini öğütleri dilinden düşürmeyen bir kuşunuz olsa bundan mutlaka etkilenirsiniz. Derler ki Cem Sultan'ın böyle bir kuşu vardı, bir papağanı vardı, bir tutisi. Bu Tuti Cem Sultan'ın hayatı boyunca güzel şehirler yazarken onunla beraber gezer ve arada sıra da ona Allahu Yansuru Sultan Cem, Allah Yansuru Sultan Cem bu üç kelimeyi e, tekrar edermiş. Yani Allah Sultan Ceme yardım etsin merhamet. Daha sonra Allah Yansuru yerine Yerhamu Sultan Cem şeklinde değiştirmiş ve Cem Sultan vefat ettiğinde bu Tuğti de onun terekesiyle birlikte 1479 yılında Bayezid tarafından İstanbul'a getirtilmiş. İstanbul'da Cem'in terekesi Cem'den kalanlar bir bir sayılırken bu Tuğti yani bu popoğan Arasada diyormuş ki Allahu Yerhamu Sultan Cem. Onun bu sözlerini duyan pek çok insan orada gözyaşları dökmeye başlamışlar. Sultan Bayezid dahil. Daha sonra Sultan Cem'in cenazesi Bursa'da defnedilirken yine Cenaze namazı kılındıktan sonra bu kuşun Allahu Yerhamu Sultan Cem yani Allah Sultan Cem'e merhamet etsin nidası halkın ağlamasına vesile olmuş. Tarihte bizim kuşların ve tuğtinin bize hatırasıdır.